Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yani SASKİ Genel Müdürü Rüstem Kereş, Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü ve Havzası'nın korunması için bugüne kadar 100 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi. Doğan Haber Ajansı'ndan Zafer Tokkuş'un haberine göre Kereş, ''Kurum olarak gölden çekilen her metreküp suyu takip ediyoruz.'' Bu anlamda göl seviyesinin korunmasına özen gösteriyoruz. Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi ise genellikle %90'ın üzerinde seyrediyor. Bu durum Sapanca Gölü'nü korumak için aldığımız önlemlerin, gösterdiğimiz gayretlerin bir meyvesidir diye konuştu. Gölün korunması için daha önce yapılan ve gelecekte yapılması planlanan projelerden de bahseden Rüstem Kereş şunları söyledi. Saski olarak Sapanca Gölü'nün alternatif kaynaklar oluşturmak için çok ciddi projeleri hayata geçirdik. Akçay ve Ballıkaya Barajı'nda çalışmalarda devam ediyor. Ayrıca proje aşamasında olan Çamdağı Barajı projemizde kısa süre içinde hayata geçireceğiz dedi Kereş. Suyun kaynakta korunması konusunda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Gölü 24 saat kesintisiz izleyerek pH değeri, bulanıklık, göl seviyesi, gölden çekilen su miktarı ve debi gibi birçok değeri anlık olarak takip ediyoruz. 2007 yılında ak patlamasının yaşandığı göl şu anda Birinci sınıf su kalitesinde yapılan birçok çalışmada vatandaşlarımızın Türkiye'nin en kaliteli içme suyunu içtiğini doğrular nitelikte. Ayrıca kaynaktan aldığımız suyu hemşerilerimize güvenli bir şekilde ulaştırmak için titizlikle çalışmalarımız devam ediyor. Okullarda öğrencilerle bu konuda seminer ve eğitimler de veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla da sürekli bir işbirliği içindeyiz. Bu noktada hem görün sorunlarını dile getiriyoruz hem de ortak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Siyasetçiler nezdinde en üst düzeyde bu konuyu gündeme getirerek duyarlılık oluşturuyoruz. Bu anlamda Saski olarak her zaman sudan tarafız diye konuştu kendisi. Manisa'nın Salihli ilçesinde dere yatağında nesli tükenen yaralı bir susamuru bulundu. Tedaviye alınan susamurunun bölgeye nasıl geldiyse tespit edilemedi. Salihli'nin Yılmaz Mahallesi Kurşun Deresi Kocaazman nevkiinde çiftçi Gürcan Köse dere yatağından bir ses geldiğini fark etti Dere yatağının içine giren Köse, yaralı halde yatan bir hayvan olduğunu gördü. Köse'nin durumu Salihli Belediyesi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Veteriner İşleri Müdürü Hekim Birol Avcı geldi. Veteriner Birol Avcı'nın yaptığı incelemede, ...ensek kısmından yabani hayvan saldırısıyla yaralanan canlının nesli tükenmekte olan su samuru olduğu tespit edildi. Yaralı su samuru tedavi için Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği yetkililerine teslim edildi. Türkiye'de ender görülen su samurunun bölgeye nasıl geldiği tespit edilemedi. Ancak su samurlarının bir su kitlesinden bir diğer su kitlesine doğru göç ettikleri birinen bir olay. Kent genelinde hayvanat bahçesi bulunmazken bölgedeki yaban hayatında ise su samurunun ilk kez görüldüğü kaydedildi Manisa'da. Ancak tabii ki bu bölgedeki sulak alanlarda ve göllerde su samurunun olması son derece muhtemel. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dakota Petrol Hattı'nın kendi habitatlarından geçmesine karşı direnen ve kendilerini yaşam ve suyun korucuları olarak nitelendiren Standing Rock Sioux yani ayaktaki kaya Sioux kabilesinin direnişine tüm dünyanın yerel halkları da destek vermeye devam ediyor. Yeşil Gazete'den Alper Tolga Akkuş'un haberine göre Standing Rock direnişine bir destek de Yeni Zelanda'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzak komşularına desteklerini geleneksel Hakka dansı ile gösteren Maoriler danslarının görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Dünyadaki tüm insanların kardeş olduğunun altını çizdi. Yeni Zelanda'nın yerel halkı olan Maoriler bu eylemleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Dakota bölgesindeki 1172 mil uzunluğunda olması planlanan Dakota Access Petrol Boru Hattı'nın Standing Rock kabilesinin yaşam alanlarını yok etmesine izin verilmeyeceğine dair Gezegenden çıkan güçlü sese katıldılar. Hakka dansı yapan Maori'lerin kurduğu Standing Rock ile Hakka Facebook grubu ise kısa sürede 11.000 üyeye ulaştı. Yeni Zelanda televizyonlarına aşina yüzlerden ve kendisi de Maori olan Hamua Nikora'nın 27 Ekim'de kendi Hakka dansıyla başlattığı grup sayfasında pek çok Maori Dakota petrol hattının hayata geçmemesi için dileklerini kendi danslarıyla sosyal medya üzerinden paylaştılar. Radyo Yeni Zelanda'ya konuşan Nikora, Maoriler olarak bizim gibi yerli halklar dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun, incitildiklerinde, haksızlığa uğradıklarında, yerlerinden edildiklerinde onların yaşadığı hüsranı biz de yaşarız. Tüm yerli halklar işbirliği içinde olmalıdır diye konuştu kendisi Facebook sayfasının açılması üzerinden. Henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen sayfada paylaşılan Hakka dansları çok hızlı bir şekilde paylaşılıyor ve Standing Rock direnişinin,